Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Evet durumumuz... ...nasıl bir... ...yani şeyde Avrupa'da... ...büyük bir soğuk dalgası olduğu söyleniyor... Hı hı. ...haberleri geliyor... Amerika'da büyük bir soğuk dalgası geçti şimdilik, hı hı. Güney Yer de korkunç bir e, sıcak dalgası devam ettiği belirtiliyor. Nasıl bunları birbirine bağlayabiliyor diye Gayri resmi hava durumuna geçmeden bir önden şunu sorayım dedim. Hı hı. Ya bu şimdi yani Avrupa'da bu kadar soğuk. Türkiye sıcak, Çin çok soğuk. Hani evet. Şey oluyor işte, rekor kırılıyor bilen. Hindistan'da da, Asya'da. Evet. 1981'den beri görülen en büyük kar, kış İngiltere'de. Şimdi arada biz niye sıcakız diye bize çok soru geliyor bu günler. Şimdi bunu nasıl tarif etkili bilmiyorum. Bu şey var ya, deve var böyle. Devenin bir örgütü var yani böyle bir sırtı var. O sırtının olduğu yere bir sırt diyoruz. Bir de onun böyle çukur olan yerine oluk diyoruz biz. Bu sırt ve evet. oluk meselesi aslında. Bu meto, havadaki bütün şeyler bir dalga şeklinde dolaşıyor. Dünyayı hava olayları. Biz ona Ross bir dalgası diyoruz. Yani bu sırt ve oluklardan oluşuyor hava durumları. Sırt olan yerde hava güneşte oluyor. Yani bu dalganın yükseldiği yerde bir şey var. Ee, güneşte hava açık. olun rast geldiği yerlerde ise hava kapalı, yağışlı. Şimdi Türkiye'de sırta rast gelmiş bir durumdayız. Ve Türkiye sırt, sırtın olduğu yerde, sırtın sağında ve solunda oluklar var. Ve bolukların olduğu yerde işte Avrupa ve Çin, Asya işte soğuk. Oluklar üzerimize doğru kaydığı zaman, kayarsa yani o zaman da soğuklar bize gelecek. Onlar sırta karşı gelecekler ve onlar ısınacak. Biz soğuyacağız. Yani bunu böyle bir ondülün gibi, dalga gibi düşünmek lazım bu hava oylarını. Bu ondülünün sırtına gelen, kabarık yerine gelenler sıcak. Oluk yerine gelenler soğuk oluyor. Durum budan ibarettir. Evet peki ben bir de şeyi de sormak istiyordum İktat Bey. Yani çok yüksek sayıda <gülüyor> art, yani her gelen haberde işte son 30 yılın en soğuk şey mesela Britanya için evet. böyle deniyor İngiltere. Çin'de de son 60 yıl 1961'den beri görülmüş en soğuk bu ve kar yağışlı şeyle, havalar Hindistan'da soğuktan ölenler genel evsizler başta olmak üzere ama Hindistan'da da görülmüş en yüksek soğuklar ya da işte çok aşırı hava ve iklim olayları var. Bunların da herhalde bozulmuş olan ekolojik denge ile bir ilişkisi var mı yok mu onu da sormak istedim. Yani evet. küresel iklim değişikliğinin bir sonucu mu? Yani köysekliğin değişikliği bu tür olayları arttıracak. Yani bunlar ilk defa olmuyor. Zaten zaman yani söylediğiniz gibi 60'lardan, 80'lerden 60 ve bahsediyoruz yani daha önceki yıllarda olmuş. Şimdi meteorolojik olaylar hep rekor kırar yani. Böyle bir yerde dünyanın çok soğuk, bir gün bir yerde çok sıcak olur. Yani sürekli her gün bir yerde meteorolojik rekorlar kırılır. Bunun tabii sayısında belli bir beklenti vardır sayısı. Kaç olması lazım normal olması için. Evet. İşte 70 yılda 5 gibi falan böyle bir rakamlar var böyle birbiri en gibi istatistik bir analiz yaparsanız. Şimdi bizim bekletemiz bu tür ekstrem olaylarda artış olacak. Yani bu ekstrem olaylar iklim değişikliğinden dolayı ortaya çıkmış değil. Zaten eskiden beri vardı bunlar. Evet. Bunların sıklığında Sayısı artış Sayısı ve artış sıklığında bekliyoruz. evet. Bunların sıklığında artış bekliyoruz ileriki yıllarda. Yani bu daha uç değerlere kayıyor iklim olayları ya çok soğuk ya çok sıcak gibi oluyor. Yani orta değer, hani orta direk var ya toplumda onun gibi orta orta değerlerde, orta hava değerlerinde azalıyor. Yani bu uç değerlere kayma olayını zaten gözlüyoruz da yani artış olduğunu evet, bunlar afetlerde de artışlar var. Ve bu artışta devam edecek ileriki yıllarda. Ee, bir de tabii yani sıcaklığın yükselmesi su buharının da artmasına herhalde yol evet. açıyor ve onun da selleri, yağmurları <gülüyor> ve selleri artırması da tamamen beklenebilir bir şey herhalde. Tabii işte. Bazı yıllarda Türkiye'de şöyle bir tartışma oluyor. Ya bu sene çok kar yağdı Anadolu'ya. Doğu Anadolu dağlarına falan ama bu kar nereye gitti? Nerede bu kar? Hiç su gelmedi barajlara deniyor. İşte bu tür şeylerde yani bir çok soğuk olunca bile kar yağıyor Akadan çok sıcak gelince ona bir süplümleşme diyoruz. Yani kar yani katı halden gaz haline geçiyor. Daha sıvı hale geçip akışa geçmeden buharlaşıp gidiyor havaya. Bu tabii tabii buharlaşmayı da arttırıyor. Yani açık su yüzeleme olan buharlaşmayı arttırdığı gibi bizim için çok önemli olan kar örtüsünü de azaltıyor. Karın da erimeden buharlaşmasına neden oluyor. Yani böyle çok değişik problemlere yol açıyor yani. Bu aslında büyük sıkıntı. O yüzden kar yağmış olması tek başına bir anlam ifade etmiyor o karın. ...nasıl orada eridiğini, ne kadar sürekli toprakta kaldığı da çok önemli oluyor. Hani bazen diyoruz ya, işte bu sene işte İstanbul şu kadar kilogram yağış aldı. Onun hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet. O ne kadar o aldığı yağış, nasıl, ne oldu yağışa sonradan... ...onu da incelemek lazım. Şimdi e, İstanbul'a gelince hocam, yani önümüzdeki haftada çok böyle sert bir kış gözükmüyor İstanbul'da. Evet, şimdi gayri resmi hava durumuna geçerim artık. Evet. Yani bugün yarın en sıcak gün İstanbul'da, Bu önümüzdeki hafta için konuşursak. Önümüzdeki hafta ortası bugünün yarı kadar sıcaklığa düşüyor, yani yarı değerine düşüyor. Yani bugün 16-17 derece, haftaya çarşamba 9 dereceye iniyor. Ve pazar 15. Bu o, Gece... o ayın onundaki 10'u pazar 15. Öyle. Evet, yani günün en yüksek sıcaklıkları bunlar. Pazartesi 13, salı 10, çarşamba 9, perşembe 9, cuma tekrar 10 gibi gözüküyor. Günün en düşük sıcaklıkları ise bugün yarın 11 derece. Pazar günü Lodos'tan dolayı 14'e çıkıyor. Pazar günü geçe gün sıcaklık farkı çok olmuyor. Ama pazar günü yağış var öğleden sonra ve akşam. Yağışla beraber sıcaklıklar 14 dereceden. 15 dereceden 10 derece, 13 derece, 12 derece de düşmeye başlıyor, bir düşüş başlıyor sıcaklıklarda. Bu salı günü 10 derece düşüyor. Yani günün en düşük sıcaklıkları 6 derece, 5 derece oluyor önümüzdeki hafta. Yani bu 5 derece tabii ki önemli. Köprü ve viyatuklarda, ıslak zeminlerde kıralıçı kayma olabilir ama bir buzlanma görünmüyor yani önümüzdeki hafta boyunca. Yukarı seviye sıcaklıkları işte önümüzdeki hafta Cuma gününe doğru. ...şeye dönüşüyor, nedir normal bir hale geliyor. Yani kar yağma pozisyonuna iniyor ama o zaman da yağış bitiyor tekrar. Ama uzun vadeye baktığımız zaman 13 Haziran'dan itibaren özellikle Haziran diyorum neydi? Ocak. 10, 10, yani 14-15 Ocak'tan itibaren sürekli aralıklı yağışlı olarak gözüküyor İstanbul. Ama bugün ve yarın İstanbul'daki hava sıcakları mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerinde dolaşıyor. Aha, şimdi son sormak istediğim şey de oydu tabii. Yani mevsim normallerinin çok bayağı üstünde. üzerinde, çok üstünde evet, seyrediyor. 12 mevsim normallerine iniyoruz. 12 civarında, 10, ayın 12'sinde yani 9 derece, 10 derecelerde. 2-3 gün öyle kalıyor. Sonra tekrar mevsim normallerine çıkma ihtimali var. Onu da ileriki günlerde göreceğiz. Nasıl değişecek ama önümüzdeki pazar günü öğlen öğleden sonra yağış. Salı günü öğleyin gök gürültülü sağanak yağış. Esas yağış miktarı en fazla olduğu gün Çarşamba. Çarşamba e, sabah tam itibarıyla hafif bir şekilde başlayan yağış öğleden sonra şiddetleniyor. Perşembe e, şeye kadar devam ediyor bu öğleye kadar. Ben de bu pazar günü Cenevre'ye gidiyorum. Bu iklim değişikliği ilgili bir şey toplantı var, bilimsel araştırmalar. Haftaya hocam Kıbrıs Rum kesiminde ve Cenevre'de olacağım. Öyle mi? Cumhurbaşkanı de yok. Peki sizin de bu konferans değerlendirmelerinizi ne zaman alacağız? Vallahi bilemiyorum. Bir gün veririz onları <gülüyor> size. Yani bu şey ilk defa genel müdürlüğü beni davet etti. Resmen gidiyorum yani. Hatta birleş şey dışişler bakanlığından da şey var akreditasyon belgem de var. Yani Türkiye adına görüşme yapabilir. Oo evet bu. Gitmişken. <gülüyor> E, biz de veriyoruz bir belgesiz de açık gazete adına istediğiniz anlaşmayı yapabilirsiniz. E, hocam gitmişken şöyle yapayım mı? İTÜ metroji bölümüne 1 milyon dolarlık araştırma yapmayı Türkiye Cumhuriyeti tahattül ediyor. Merkez olarak. <gülüyor> <gülüyor> yani turistik olacak şimdi bu gezi? Gidip bir karar verelim bir şey. E, tabii, tabii. Ondan sonra iptalsel belge ne olur ki? Yani, bir kere karar, anlaşma yapılmış Türkiye <gülüyor> Cumhuriyeti adına. Var mı böyle? Yapabiliriz değil mi bunu? E, Hatta, açık radyoda da ya kamuoyu Pro... bilinçlendirme olaraktan projeye ekliyoruz. Evet, proje ortağı olarak da tabi çok açık adıyla bilmiyorum ama açık gazeden Acar muhabirlerini 3 3 e, muhabirini bu işe atayabiliriz. Atayabilirsiniz, evet. Yani bir daha da beni gönderdiklerine Göndereceklerine <gülüyor> pişman olsun. <gülüyor> Vallahi böyle arada bir hatalar oluyor bakalım ne olacak. Hı. Şimdi bu, bu bugün de Milliyet Gazetesi'nde vardı internette gördüm. Bu kış var ya işte 1981'den beri en yüksek şiddetlik... Evet tamam, benim sorduğum soru da o zaten. Yani okudunuz evet. mu kardeşim? Hayır okumadım. Abi. Kar yağdı zina patladı diyor. <gülüyor> yani. tabii zina ben, mı? Zina. Yani... Ah, hay Allah. Evet. <gülüyor> evet, yani gene koridora ilgili, herhalde. Koridora mı havale ediyoruz? edip koltuklara yatalım ve Freud babayı çağıralım. Ne yani yapalım? Bu tabii başlık çok şey tabii böyle. Biraz dejenere edilmiş olay başlıklı ama... Bu genellikle Amerika'da böyle bir çalışma vardı geçen de. Hatta Kanada'da yapmışlardı bunu. Böyle çok şiddetli kar yağdığı zaman insanlar eve kapandığı zaman böyle birkaç gün. 9 ay sonra falan bir buğum bir, bir, bir oluşuyor. Bir bu, bebek patlaması. E, bu tahmin edilebilir ama neden zina olsun? Ya işte onu da öyle. Ha, dikkat çeksin de işte. <gülüyor> benim beni, beni aldatmak için. Ben sevmem böyle hiç. Mecazi başlıkları yani. <gülüyor> ben şimdi gazeteyi alıyorum. Zaten okumak için alıyorum. Bir de orada abuk soğuk başlıklar işte yok bilmem ne şeker oldu bilmem ne. en çok sizi etkileyecek budur. mecazlardan biri olduğunu tahmin ettiğimde de şey tabi herhangi bir olay sporda dahil deprem benzetmesi yapılması ha. sanki hiç depremi yaşamamışız gibi işte bilmem flash, maçta flash. deprem evet, flash, flash, flash. <gülüyor> <gülüyor> yani o gazetelerini böyle çok edebiliyorum yani biraz ben beğenmiyorum bu şeylerin bir gazeteyi okuyordum o yüzden bıraktım o gazeteyi yani çok acayip böyle mecazı başka atarak bunu kastifikte sanıyorlar. Neyse sonuçta bu bilimsel bir şey yani bu şekilde. Ben de onu diyordum ya eskiden işte Türkiye nüfus kontrol yapmak istiyorsa Doğu Anadolu için özellikle karda kışla mücadeleyi arttırmalı. Yolları açık tutmalı yani. Şimdi hayatın felci olmasını engellemesi gerekiyor. Bilmiyorum doğum kontrolçüler bundan haberi var mı? Evet. Hatta Kanada'da bir çalışma yapılmıştı. Bu Kanada'da aynı şekilde Amerika, Kanada'nın Kış altında kalıp da böyle uzun süre hayatın felç olduğu zamanlar karşılaştırmışlar doğum oranlarını. Amerika'da çok düşük çıkmış. Hatta Sam doktora gitmeli falan diye de onlar da öyle bir başlık atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şey yani çok doğru bu. kalkışla şey olduğu zaman bir nüfus artışı oluyor. Bence Doğu Anadolu'da da biraz bu yüzden fazla nüfus artışı var. E ama yavaşladı biliyorsunuz. Öyle mi? O zaman iklim değişti yavaşladı diyelim. <gülüyor> Kar azaldı. Kar <gülüyor> Bak, azaldı. İklim değişikliğin faydaları da varmış hocam. Ö say saymakla bitmez herhalde. Vallahi bitmiyor. <gülüyor> Hatta şeyde diyorlardı ya bazı lobilerin etkisindeki think tank dedikleri işte şeyler filan. Hı hı karbondioksit artması iyidir. Bitkiler gümrah olur. Çok çoğalır. Dünya için iyidir diyen şey, sözüm ona. Bilim şeyleri de vardı yani. Evet anlattı anlattı. <gülüyor> Heyecan oluyor. Var ya öyle. <gülüyor> bana mailler geliyor. eklemeyi değişti yok öyle de böyle. Ha, ne? Bıkmamış bu insanlar. Ee, Hiç bıkmıyorlar da. E, evet ben onları spam, spam gö gönderiyorum. Aa. Doğrudan doğruya. <gülüyor> Şimdi ben şeylere bakıyorum. Bu atmosferik çepelere bakıyorum bir tanesi güneyden geliyor bu pazar günü geçecek işte hafif yağış bırakacak en çok bugün gelen soru da bu bu hava niye bir sıcak bir soğuk o, hocam bu tele açık televizyonu çıkarırsak oradan hava durumu sunacağım sayın seyirciler işte gördüğünüz gibi soğuk cephe yaklaşıyor önünde bizim işte lodosu alıyoruz soğuk cephe geldiği zaman yağış bırakacak böyle geçtiği zaman doğuya doğru arkasından karayla dönecek rüzgar ve hava açacak ayaz olacak diyeceğiz ki millet bunu anlasın ya demiyorlar bunu e bunu açık televizyonda tabii yapalım, yapalım at. Vallahi <gülüyor> ya. Peki bu son bir şey de sorayım Miktat Bey. Bu İsviçre'deki toplantının uh, genel konusu iklim değişikliği mi? Yani Kopenhag sonrası at. bir değerlendirme yok, mi? Yok yok. İklim değişikliği araştırmaları nasıl yapılması lazım? High task bilmem ne diyor. Bu? İklim ile ilgili araştırma, bilimsel araştırmaları bir yön vermeye çalışıyorlar herhalde. Evet. De, yaratmak istiyorlar. İşte ben de İtü Meteoroloji Mühendisi bölümü, bölüm başkanı olaraktan herhalde... Evet. gidip taşı, elimizi taşın altına koyacağız. Ee, çok güzel yani sonuçlarını hakikaten bir birlikte değerlendirme yoluna bakalım. İşte bize diyorlar ki araştırma yapın diyorlar da yani sürekli de öyle hani gel şöyle bir merkez kur şu kadar adam hani eleman hani şu bilgisayar şöyle bir şey yok. Evet. Yap araştırma da getir diyor adam. <gülüyor> öyle demek <gülüyor> olmuyor bu iş? Evet. Yaratmak. Ondan sonra da Kıbrıs Rum kesimine gidiyorum. Orada Kıbrıs Enstitüsü diye bir enstitüsü kurmuşlar. Dünyanın neresinde iklimle çalışan birileri varsa hepsini topluyorlar oraya. Yani bizden iki kişi var bizim tek oraya giden. Şaşırdım yani ben önce gitmek istemedim. Hani dedim ben vizeyle uğraşamam filan. Dediler sana vize vereceğiz şeyde nedir o? Havalimanında gel. Dedim ben Yunanistan üzerinden gelemem orada da vize istiyorlar. Onlarla da uğraşamam gidip. Hadi nereden istersen Paris'ten gel falan. Böyle her türlü kolayda sağlıyorlar ilginç Ama yani noktada para döküyorlar. Bütün masraflarını, her şeyi karşılıyor. İşte böyle olur bilim yani. Ve bir de konunun ne kadar ciddi olduğunu kavradıklarını da gösteren bir işaret bu tabii. Tabii enerji, iklim ve su ve birçok böyle olayları bir araya, bir arada bir bütün olarak inceliyorlar. Bir Almanı koymuşlar başına, Kıbrıs Enstitüsü'nün başına. O Almanda bütün bu konudaki Avrupa bu konuda işte Akdeniz'de, Avrupa'da çalışan herkesi oraya topluyor enerji yaratmaya çalışıyor. Şimdi biz böyle bir şey yapmak kalksak Allah nereden para bulacağız, kimi getireceğiz, nerede yatacak bu? İşte TÜBİTAK'tan isteyeceksen 13 kişi verecek, 5 kişi vermeyecek Ne Böyle bir şey yani. Evet TÜBİTAK'ta ve TÜBA'da da yani Türkiye Bilimler Bilim Akademisi'nde de, Bilimler Akademisi'nde de bu yönde derinlemesine çalışma olduğunu Bilmiyoruz doğrusu. Evet. Yani destekliyor ama çok kısıtlı yani. Orada da bir sürü şey var. Burak Kasıl uğraştıktan sonra kalıyor. Burada açıkça adam ne zaman gelirsen kaç gün kalırsan yani senin getirmek için adam her şeyi yapabiliyor. Evet. Ben o kadar nazlandım yine <gülüyor> kurtulamadım oradan da. Yok gitmek istemedim. Radyo paramız var biliyorsun burada. Evet. <gülüyor> Peki, size Hoşça. iyi yolculuklar. Çok teşekkür ederiz. Ben İktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan...